بسم الله الرحمن الرحيم، بنست، بنست، بنست. بناوذ بالله من شرور له وما يضل فلا هادي له واشهد من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 ve hayrül hadi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umur muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalal ve kulle dalaletin fîn Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salavat-ü getirelim. Ehli sünnet ve cemaatin akidevi özelliklerine devam ediyorduk. En sonki derste vasatiyet babını ne yaptık? cüz'i bölümüyle aldık. Bugün gene vasatiyete devam ediyoruz. Konumuz ne bugün? Evliyanın kerametleri konusunda zengin edilir Evet, evliyanın kerametleri. Evliyanın neyi? Keramatı. İki kelime. Bir evliya, iki keramet. Türkçede malum muzaf, muzafı, ile, muzafı ile muzaftan önce ne yapıyoruz? Zikrediyoruz. Arapçada önce keramet kelimesi gelir. Sonra veli ya da evliya kelimesi gelir. Türkçede evliya diyoruz sonra kerametleri diyoruz. İki kelime evliya. Soru sorsak evliya kimdir? Evliya kime denir? Cevap olarak ne alabiliriz? Mesela tercüman. Evliya kimdir? Evliya e, yani <gülüyor> tamamıyla kavramı yani marifetullah diyorsun. Yani, yani Allah Azze ve Celle'nin ilmi derken marifetullah diyorsun. Yani Allah hakkıyla tanımış, bilmiş insan mı evliyadır? Yani olur, olmaz değil. Başka? Kaşif. Evliya Allah'ın sevdiği kul. Allah'a yakınlaşmak için. Yani Allah'ın sevdiği kul derken. Güzel. evliyadır, Allah'ın sevdiği. Güzel, o da olabilir ama özellikle bir ayet var ki o bize evliyayı tanımlıyor. Yani e, bir tabir vardır. Bütün tanımlar eğer maksadın içindeyse nedir? Meşrudur. Ama tanımların tanımı en güzeli Allah Azze ve Celle'nin nedir? Kelamıdır. Değil mi? Nedir? Evet. İman edip Allah'tan hakkıyla ne yapan? Korkan. Allah'tan korkmak Allah'tan korkmak bizim anladığımız anlamda korkmayı içerdiği gibi en güzel takva tanımı nedir Osman? Helalleri yapıp aranlardan kaçmak. Evet Şevli Sayın dediği gibi Allah'ın helallerini helal bilip onlara ne yapmak? Sarılmak. Haramları haram bilip onlardan ne yapmak? İçtinab etmek, kaçınmak. Ha. Önce iman. Önce iman. İmansız hiç kimse olamaz? Ne olamaz? Olamaz. Müslüman olamaz mı? Yani mümin olamaz. Ne olamaz? Mümin olamaz, Müslüman olamaz. Onun peşinden de onun gereği ne? Amel. Takva neyi içerir? Ameli içerir. Amelsiz imanın çok da kıymeti yok. Belki bir ölçüde insanı eninde sonunda neye sokar? Cennete sokar. Ama Allah Azze ve Celle'nin doğrudan, amelsiz imandan razı olduğunu söylemek nedir? Mümkün değildir. Çünkü İman deyince biz imanın müsemmasına neyi sokuyoruz? Ameli de sokuyoruz. Diyoruz ki, iman ve amel ilişkisi kardeş ilişkilerdir. Onları birbirinden ne yapamazsınız? Ayırt edemezsiniz. İman sözdür, ameldir. Artar ve ne yapar? Eksilir. İmanı arttıran etkenler vardır. Eksilten etkenler vardır. Ha, bir insan imanını arttıran etkenlerle çok uğraşamıyor ise de, en azından eksiltenlerden ne yapmak zorundadır? Uzak kalmak zorundadır. İmanı arttıran etkenler bütünü boyutuyla farz değildir. Dikkat edelim. İmanı arttıran etkenler bütünü boyutuyla ne değildir? Farz değildir. Ama imanı eksilten bütün etkenler bütünü boyutuyla aramdır. O halde imanı eksilten etkenlerden ne yapmak lazım? Kaçınmak lazım. İşte evliya bu. Ha, İslam literatüründe evliyanın tanımı bu. İman, amel, takva. Bu üçünü barındıran insan nedir? Allah'ın veli kuludur. Peki sual. Allah'ın veli kulu olup olmadığını dünyadayken bilmek mümkün müdür? Mümkün. Cevap mümkün değildir. Cevap mümkün değildir. Yani bir insanın Allah'ın veli kulu olup olmadığını sen dünyada bilemezsin. Neden bilemezsin? Bilebilmek için neye ihtiyacın var? Vahye ihtiyacın var, değil mi? Sen zahiren bakarsın sadece olaya, zahire. Ama kimsenin yatağında, mahreminde, evinde, arabasında, otelinde, dükkanında neyin döndüğünü bilemezsin. Peki Hazreti Ebubekir Allah'ın veli kulumudur? El cevap evet. İmam Ebu Hanife inşallah. Dikkat edeceğiz. Neden öyle Abdülkadir? Çünkü hocam evvaki ve dolana ayetler Allah'ın Bir insanın, bir insanın, bir insanın cennetlik ya da cehennemlik olduğu iki şekilde ne yapar? Gündeme getirilir. Bir vasfen, sıfaten, iki aynel ismi Ne demek vasfen sıfaten? Yani bir insan, bir insan vasfen ve sıfaten cennetlik olabilir. Yani namaz kılanlar cennetliktir. Oruç tutanlar cennetliktir. Zekat verenler cennetliktir. Hacca gidenler cennetliktir. Temiz olanlar cennetliktir. Bu vasıf. Peki bunu bizzat şahsa indirgemek mümkün müdür? Necmi namaz kılıyor cennetliktir. Osman oruç tutuyor cennetliktir diyemeyiz. Ha, demek ki vasfen cennetlik ya da cehennemlik, yani zıttını da alın. Mesela nedir işte? İşte zina yapan cehennemliktir. Yalan konuşan cehennemliktir. Emanete hıyanet eden cehennemliktir. Düşmanlığını münafıkça yapan cehennemliktir. Peki bunu bir şahsi aynı indirdin mi? Yani işte falan ne yapmıştır? Yalan konuşmuştur. Cehennemliktir diyebilir misin? Diyelim. Diyemez. Ha. Demek ki vasfın bize katkısı yok. Evliyalıkta vasıfla ayakalıdır işte. Evliyalıkla neyle alakalıdır? Vasıflası sıfatla alakalıdır. Yani gece gündüz namaz kılıyormuş. Allah kabul etsin. Bak kabul edip etmediğini bilmiyoruz. Gece gündüz oruç tutuyormuş. Allah kabul etsin. Gece gündüz ilim talihidir. Allah kabul etsin. Bilmiyoruz kabul edip etmediği. Buna da yetkimiz yok. Bununla da ne değiliz zaten? sorundayız, mükellefteyiz. Böyle bir vazifemiz yok bizim. Bizim iman ölçerimiz yok. Yani elinde bir cihaz işte tak tutuyorsun Ali ağabeyin imanını bizi ölçüyor. Tak tutuyorsun amelini ölçüyor. Öyle bir şeyimiz yok bizim. Biz imanlarını kimsenin ölçmeyle amellerini ölçmeyle mükellef değiliz. Kalplerini yarmakla, karınlarını deşmekle emrolunmadık. O serairden. Onu ancak kim bilir? Allah bilir. Yani o halde bir insanın cennetlik ya da cehennemlik olduğunu biz ismen bilebiliriz sadece. İsmen Akif Gazetesi'nin verdiği değil. İsmen İslam Sikobelis'in verdiği değil. Ney? Allah'ın kitabında, Kur'an'ında beyan ettiği, Peygamber esselamun Vesselam'ında nerede sahih hadislerinde bize ifade ettiği. Firavun cehennemlik midir? Her evet. cevap evet. Nemluk ceveden Nemrut cehennemlik midir? Her evet. cevap evet. Karun cehennemlik midir? El-Cevap. Evet. <gülüyor> Ebu Cehil cehennemlik midir? El-Cevap. Evet. Ebu Lehet cehennemlik midir? El-Cevap. Evet. Neyle biz biliyoruz? Nasıl? Ebu Bekir cehennetlik midir? El-Cevap. Evet. Ömer cennetlik midir? El-Cevap. Evet. Ömer vesaire Ali. Neden? Şu nas var. Nas. Hal böyle olunca bizim ismen cennetlik ya da cehennemlik ilan edebileceklerimiz veyahut da veyahut, da, veyahut da, evliya olup evliya olmamakla niteleyebileceğimiz insanlar az. Neden az? Çünkü Kur'an ve sünnetin bize daha çok bu konuda verdiği bilgiler ismi değil yani ne? Vasfi. Vasfi. Vasıf olunca da işin içine Allah'ın neyi giriyor? Meşi eti. Ne demek Allah'ın meşehti? Sizden hiçbirinizi yaptığı ameli kurtaramayacak. Seni demeyi Allah Resulü, beni de. Namazı, orucu, zekatı, haccı, cihadı. Ancak Allah'ın beni rahmetiyle ne yapması? Kuşatması, ihata etmesi hariç. Ha, o halde şimdi ama ümmet ne yapıyor biliyor musunuz? Allah'ın ismen cennetlik ilan ettiklerini vasfen cennetlik ilan ettiklerine ne yapıyorlar? Teşmil ediyorlar. Şamil tutuyorlar. Bir bakıyorsun o falan tarikat silsilesi olduğu gibi cennettik. Falan tarikat silsilesi olduğu gibi evliya. Yani neden oluyor işte bu? Ehli sünnet akidesini ne yapmamaktan? Bilmemekten. Maturide akidesinde de aynı arkadaşlar. Eşari akidesinde de aynı. Sakın zannetmeyin ki maturide akidesinde bundan farklı bir şey var. Hayır yok. Aynı. Bu kural orada da böyle aynen bir harfihi mevcut. Peki neden böyle oluyor? E şimdi akideler doğrudan akide kitaplarından alınmıyor. Herkes meşrebine göre ne yapıyor? Akide kitabı ihdas ediyor. Yani mesela mesela bir örnek vereyim ben size. Ahmed Ziyaheddin Gümüşhanevi'nin Ehl-i Sünnet Akidesi diye bir kitabı var. Ahmet Ziyaheddin Gümüşhanevi çok müteahhir bir alim, Osmanlı alimi. Yani Ahmet Ziyaheddin Gümüşhanevi o kitabı yazdığında Ebul Mansur Maturid'in toprağa gireli 600 asır olmuş. He, o kitabın içinde öyle cümleler vardır ki siz o cümleleri Ebul Mansur Maturid'in kitabı tevhidinde ya da tevhidatında ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Aksi vardır, aksi tamamen apistir. Peki neden olmuştur? Çünkü Ebul Mansur Maturidi bunu kelam ilmiyle yazmış, öbürki kelam artı tasavvuf ilmiyle yazmıştır. İşin içine ne girmiştir? İlmi ledün. Çünkü Ebul Mansur Maturidi cahildi, ilmi ledünü yoktu. İlmi ledün ona ne yapılmamıştı? Verilmemişti. İlmi ledün kime verilir? Tarikat silsesi gelenlere verilir. Nedir ilmi ledün? Allah'ın indinde olan katında olan ilim. Peki İlm-i Ledün var mıydı? Kesin vardır diyemiyorlar. Ömer'de var mıydı? Kesin vardır diremiyorlar. Osman'da Ali'de bilemiyorlar. Kesin var bilemiyorlar. Adır Kalib var mı? Vardı. Nedir peki bu İlm-i Hızır'da olup da Musa'da olmayan ilim. Evet. Dikkat edin. Hızır'da olup da Musa'da olmayan ilim. Bunun Türkçe'sini biliyor musunuz? Muhittin İbri Arabi'de olup da Ebu Bekir'de olmayan ilim. Bunun Türkçesi bu. Yani sen ümmeti Muhammed'i Ahmet'inden Zeynep'ine kadar A'dan Z'ye diyoruz ya he, ne yapacaksın? Terazinin bir kefesine koyacaksın. Sadece Ebu Bekir'in kalbini Terazinin bir kefesine koyacaksın, O terazinin o kefesi küt diye aşağı inecek. Bu nasıl oluyor? Ha, ölçtük mü? Var mı iman ölçerimiz? Allah Resulü'nün haber vermesiyle oluyor. O haber vermeseydi biz bilemezdik. Siz hiçbir tane insan biliyor musunuz? Şeytan onu görünce yolunu değiştirsin. Yani bir tane adam gösterin bana. Şeytan onu görünce korksun. Her şey. He, yolunu değiştirsin. Hazreti Ömer değil mi? E şimdi bu ne demek? Yani Ömer şeytana hiç mahkum olmamıştır demek. Hayır. Hayır. Bu demek değil. Ömer hata yapmaz. O anlama mı gelir? Hayır. Ömer masumdur. O anlama mı gelir? Hayır. Ama öyle bir heybeti var ki onun o heybet illa iman heybeti olması gerekmiyor. Bazen ne? Dehşet verme heybeti. Bazen korkutma heybeti. Bazen kükreme heybeti. Çünkü Hz. Ömer'de öyle hususiyetler toplanmış ki Ebu Bekir'in imanıyla Ömer'in imanını özsen Hz. Ömer'in imanı hiçbir şeydir. Hmm. Ebu Bekir'in imanına göre. Ama onun da ona üstün olduğu neler var? Yanlar var. Yanlar var. Mesela Hazreti Ebubekir 40 küsur ayetin inmesine sebep teşkil etmemiştir. Ama Hazreti Ömer ne yapmıştır? 40 küsur ayetin sebebin uzunünde dahli vardır. 40 küsur ayetin sebebin uzununda dahli vardır. Uzununda dahli vardır. Ha bakın bu ne işte Ehl-i herkes hakkını vermesi. Ama şimdi insan düşünün daha 30'unda 40'ında postunu yere serdiklerinde cennettir artık 30 yıl yaşar, 40 yıl yaşar ne kadar yaşar bilmiyoruz o post önüne seriyorlar ya işareti veriyorlar ya tamam artık o cennetlik cennetlik olmakla da kalmıyor etrafındakileri de cennete uçuruyor yani biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki arkadaşlar kızı Fatıma da olsa ona faydası yok Haşimiler de olsa ona faydası yok biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Yani ey kızım Fatıma, ey beni Abdülmuttalip, ey benu Haşim gelin, bende ne hakkınız varsa alın. Şunu bilin ki kızım Fatıma da olsa ona benim neyim dokunmaz? Faydam dokunmaz, yararım dokunmaz diyen bir peygamberin neyiz? Ümmetiyiz. Hal böyleyken bile koskoca talikati bir şeyden cennete sok. E bu olsa olsa katabitlik inancında olur. Olsa olsa Ortodoks inancında olur. Protestan inancında bile yok. Bakın dikkat edin. Yani Luther'in inancında bile bu yok. Çünkü Luther'in en fazla karşı çıktığı şeylerden bir tanesi he, ne yapması? Papa'nın herkese Endülicans dağıtarak onları nereye sokması? Cef <gülüyor> Cennete. Ya, elin Hristiyanı bile buna karşı çıkmış arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Elin Hristiyanı. Ama ne gariptir ki? Bizde bu savunuluyor. Bizde de değil. gidin Pakistan, Hindistan'a, Hindistan'a, Mısır'a, Suriye'ye, Magrebe, yani nereye giderseniz var bu nüveler. Heh. Peki neden bu? Neden bu? Şu i̇şte ehlü Sünneti bilmemekten. Ehlü Sünneti bilse böyle olmaz, Maturidi olsa böyle olmaz, Eş de olsa böyle olmaz, Mutezili olsa hiç olmaz. Neyse. Çünkü niye? Onlar zaten baştan. ...keramet ve şefaati zaten reddetmişler. E peki niye oluyor bu? Niye? E sen... ...biraz Aristo'dan, biraz Platon'dan... ...tamam mı? Biraz işte... ...Piloton, Eflatun'dur. Biraz Hint felsefesinden... ...işte biraz... ...Roma müşrik felsefesinden alacaksın... ...biraz Hristiyanlıktan, Yahudilikten... ...İsrailiyatı alacaksın... ...karıştıracaksın, çorba yapacaksın... ...ondan sonra getirip kokteyl, hadi bakalım ye... Böyle bir şey mümkün değil. Menheci telakki, mastarü telakki dediğimizde bizim üç tane kaynağımız var. Hoca ne demek? Üç. Bir kitap, iki sünnet, üç fehmu selef. Bizim üç kaynağımız var. Fehmü selef olmadan kitap ve sünneti anlayan böyle olur işte. Sen ona da anlayacaksın. Yoksa öne koyarsın ayeti herkes bir şeyler söyler. Bir bakmışsın Hristiyan'ı da cennete sokan var. Bir bakmışsın Yahudi'yi de cennete sokan var. Her şey mümkün. Her şey. Hatta i̇bn Arabi, biliyorsunuz Firavun'u bile ne yapmıştır? Cennete sokmuştur. Ve ayet de yapmıştır bunu. Ha. Ya, ayet de yapmıştır bunu. Ha. Yani o halde, o halde demek ki ev sünnetten neyimiz yok, tavizimiz yok. Müslüman kisvesi ehli sünnetle birdir. Siz Müslüman kisvesini ehlü sünnetten ayırt edemezsiniz. sünnetiniz giderse Müslümanlığınız kalmaz, mülteh olursunuz. Onun için ehli sünnet ve cemaatten kalk ettiği için kıldığı için bizi Allah'a ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır bir kere. Bunu unutmayalım. Önce İslam nimeti sonra ehli sünnetten olma nimeti. Yani düşünün bir mutezili kavmin içinde doğsaydınız, rafizi bir kavmin içinde doğsaydınız ne olacaktı? Bektaşi bir kavmin içinde doğsaydınız, alevi bir kavmin içinde doğsaydınız, ananız babanız alevi olsaydı, bektaşi olsaydı, musayibi olsaydı, dürzi olsaydı, rafizi olsaydı çok şükür ki ehl-i sünnetin şemsiyelerinden o şemsiyenin altına giren ne? Hanefi'yi de olsa, maturi de olsa bir çatının altında ne yaptık? Doğduk. En azından mukaddesatımız ne değil? Tehlikeli değil. Ehl-i sünnetin mukaddesatı hususunda neyimiz yok? Tereddütümüz yok. Hamdolsun. Şimdi burada işte bu vasatiyetten bahsederken müellif diyor ki evliya. Şimdi birileri hep şunu söyler. Ah bu selefiler yok mu? Bunlar var ya bunlar. Bunlar evliyayı da reddeder, şefaati de reddeder, Peygamber de reddeder. Efendimizi ziyareti de reddeder. Bunlar var ya bunlar. Bunlar böyle adamlar. Sünnet namazı evet. kılazlar. Şimdi bugün hep bu örnek gösteriyorum ben size. Diyorum ki <gülüyor> ümmeti Muhammed'in alimlerinden. Ya evet. Keramet ehli bir adam bana gösterin desem keramet ehli bir adam bana gösterin desem ilk göstermeniz gereken adam Ahmet İbni Hambel'dir. Bakın oğlu Abdullah diyor ki babam diyor evinden diyor devamlı camiye gidip geliyor. Devamlı. Bir kadın da oturmuş devamlı babamı takip ediyor. Eve geldiğinde evin kapısında bekliyor. Gece sabaha kadar bekliyor. Camiye gittiğinde peşinden gidip caminin kapısında bekliyor. Tek bir talebi var. Tek bir talebi. Bakın dikkat edin tek bir talebi var. Çocuğu hastalanmış ve gözleri kör olmuş. Rabbime dua etliyor. Ben biliyorum diyor Rabbim senin duanı kabul eder. Ama İmam Ahmet iştinat ediyor. Çünkü onlar da velinin, dikkat edin arkadaşlar, istikameti önemlidir, kerameti değil. Onun için ehl sünnette istikamet meraklısı ol, istikamet taleplisi ol, keramet taleplisi olma, talebi keramet olanın mu'ini şeytandır kaidesi vardır. Oğlu diyor ki, İmam Ahmed'in oğlu, ben çok üzülüyorum diyor, babam diyor, nedense diyor, bu duadan kaçınıyor. Çok üzülüyorum diyor. Yani o kadının o halini görünce çok üzülüyorum diyor. Bir gün diyor hava öyle bir yağmurlu ki, öyle bir yağmurlu ki, gene kadıncağız orada. Ben diyor geldim babama artık dayanamıyorum. Kadının sözcüsü oldum diyor. Dedim ki diyor ya baba, ne olursun ya, ne olursun. Ya bir elini aç, bir dua et. Hiç cevap vermedi diyor. Camiye gitti diyor. Kadın diyor ora kayboldu. Bir gün yok, iki gün yok, üç gün yok. Kadın yok ortada. Merak ettim diyor. Babama da soramıyorum diyor. Bir gün diyor babam namazı kıldı camiden çıkarken. Kadın koştu elini öpecek. Talebeler yakaladı. <gülüyor> ne oldu dedim diyor. Oğlu. İmam Ahmet bakın hiç muhatap olmuyor. Ne oldu? Vallahi ben biliyorum dua etti. Benim diyor eve gittiğimde çocuğumun gözünü açık gördüm. Baba dua ettim mi diyor cevap yok. Kerametleri bile gizli. Kerametleri. Birileri gibi ya işte bakın biz keramet gösteriyoruz. Ben hep örnek veriyorum. Adıyaman'da Seyit ölmeden şu ankinin babası mıydı, kardeşi miydi neyse. O ölmeden Sarıyer'den gruplar giderdi çoruklar. Ya hocam dedi bir tanesi bana. Bir keramete şahit oldum. Sorma. Ben de çok merak ettim ya. Dedim neydi keramet? Ya hocam dedi. Topu da dört tane beş tane tuvalet kabini var dedi. En az sırada yüzer kişi var dedi. Biri geliyor ediyor, diğeri geliyor ediyor. Bir koku bile yok dedi ya. <gülüyor> ya dedim kerameti ne zamandır pislikte arıyorsunuz arkadaşım dedim. Şeytan bir insanı bu kadar esir kılar mı ya? ya o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Üç kelimeli işte. O üç harfli şeyde keramet arıyor herifler ya. ya. Düşünün arkadaşlar. Düşünün yani. Bakın bir yanda bu var. Bir yanda bu var. He. Yani selefte keramet yokmuş. Nasıl yok ya? Selefte keramat la ve Keramatül Evliya diye kitabı var. Bir cilt. Olur şey? Var. Ama reklam yok. Reklam. Reklam zayıf. Reklam yok. <gülüyor> Diğerlerinde reklam çok. Şefaat. Nasıl şefaat? Selef şefaati inkar eder mi? Ama Allah'ın izni olacak. Allah'ın izni olacak. Ve Allah'ın izin verdiği daire içinde olacak. Yoksa mümkün mü? Peygamberi ziyaret yok. Peygamberin mescidini ziyaret var. Mescidine gitmişken peygambere selam vermek de var. Mümkün mü? Öyle bir şey yok. Ha, demek ki bunlar tamamen iftiralar. Tamamen neler bunlar? İftiralar. Çünkü insanları başka türlü ne yapamıyorsun? Bu yoldan uzaklaştıramıyorsun. Şimdi müellifimiz diyor ki Şeyh Muhammed, <gülüyor> Erhamet diyor ki işte diyor vasattır. Evliyanın kerameti hususunda ehl sünnet. Bir yanda kerameti inkar eden mutezile. Çünkü onlara göre keramet Allah'ındır. Kerameti Allah'tan başkası ne yapamaz? Gösteremez. Bir yanda ne? Bunu tamamen inkar eden kim? Mutezile. Cehmiye takımı. Diğer tarafta da Sofiin gibi o üç harfli ne de kelimede keramet arayan sakuklar. Vazak. Ehl-i sünnetin keramet anlayışı vasat. Yani Allah azze ve celle'nin evliya kulları vardır. Allah azze ve celle isterse bunların eliyle ne yapar? Kerameti halk eder. Kerameti veren ve yaratan kimdir? Allah'tır. Dikkat edelim. Veren ve yaratan kimdir? Allah'tır. Eski dönemde, eski dönemde yani yani Hicri 300 yıllara kadar yaklaşık Kerametle mucize arasında ulema ne görmemiştir? Fark görmemiştir. Bu iki kelime zaten iç içedir. Daha sonraki dönemlerde bu karıştırılınca mucizeyi peygamberlere has kılmıştır ulema. Keramatı da kime? Peygamber olmayanlara. Mesela Ya Sariye Tel Cebel El Cebel Ey Sariye nereye dön bak. Daha dön bak. Dikkat et. Düşmanlar arkadan gelecek. Arkadan gelme ihtimalleri var. Şimdi bakın bu bir olay değil mi? Bu bir olay. Hütbedeki bu bir olay. Hutbedeki olay Hazreti Ömer'in. Hutbedeki olayı ve o sesi duyuyor. Ve dikkat ediyor ve zaten ne yapılıyor? <gülüyor> Kazanılıyor. Ama aynı Resulullah ve vesselam dikkat edin arkadaşlar. Heh, çok önemlidir. da bu kerameti gösteremiyor. Ya ne demek bu? E öyle ya. Okçulara ne diyor? Ne diyor okçulara? Tembih diyor. Tepeyi ne atmayın? terk etmeyin. E, terk edeceklerini bilse, önceden ona malum olsa, he, aynı cümleyi de kullanırdı. Hatta, hatta, belki yukarıdan melaikenin duyurmasıyla onlar duyarlardı. Peki bu nasıl oluyor? Sünnetullah. Sünnetullah. Müslümanların yeri geldiğinde mağluhiyeti de ne <gülüyor> yapmaları lazım? Tatmaları lazım. Ki, emre itaatin Neyi anlaşılsın? Kıymeti öne mi anlaşılsın? E bak yani şimdi burada Hazreti Ömer daha mı üstündür Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan? Hayır. Orada da dağ var. Orada da dağcık var. He. Orada üstelik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tembihlemiş terk etmeyin demiş. Ama onlar kazandık zannetmişler. İnmişler. Halif bin arkadan ne yapmış? Çevirmiş, dolanmış gelmiş. E orada da işte sariye var. He. Bunlar sünnetullahtır arkadaşlar. Bunlar sünnetullahtır. Yani bu örnekler bizim için nedir? Birer ibrettir. İbret vesilesidir. İşte keramet böyle bir baktır. Bizim için keramet önemli değildir. istikamet önemlidir. Biz alimlere, ilim ehline, evliya olarak kabul ettiklerimize bakın kabul ettiklerimize evliya olanlara demiyorum. Ha, evliya olarak kabul ettiklerimize keramatlarından yani kerametlerinden dolayı bağlanmayız. İstikametlerinden dolayı bağlanırız. İstikamet ne demek? Doğru yolda olmak demek. Kur'an ve sünnet yolunda olmak demek. Selefin menecinde olmak demek. Fehminde olmak demek. Bu. Biz onlara bununla bağlanırız. Bunun yolundan gideriz. Bu doğrultuda onları ne yaparız? Severiz. Ama onları sevmemiz, onları takdir etmemizi ne yapmaz? Gerektirmez. Onları sevmemiz, hatalarını görmemizi gerektirmez. Ama hatalarını umumun ortasında söylememizi gerektirir. Dikkat edeceğiz. He, yani bunlar hep birbirine bağlı. Nelerdir? Kurallardır. Şimdi hızlıca okusun geçelim. Evliyanın kerametleri konusunda dengelidirler bağlı. En sünnet ve cemaatin asıllarından birisi de Evliyanın kerametlerini Allah'ın onların elleriyle ortaya koyduğu bir takım olağanüstü olayları tasdik etmektir. Keramet olağanüstü alışılmamış bir iştir. Allah onu velilerinden birbirinin elinde ona dini ya da dünyevi bir işte yardım ve ikram olarak ortaya koyar. Mucize ile keramet birbirinden mucizenin kerametin aksine nübüvvet iddiasıyla birlikte olması yönüyle ayrılır. Ama bu sonradan böyle bu ayrıma gidilmiştir. Başta birdir bunlar. Evet. Eylül bu konuda yani mesela Keramatül Evliya kitabında La lekayı, Ha Me Meryem ve Mihrab olayından tutun da Peygamber aleyhissalatü vesselamın mucizelerini de o kitabın içine sokmuştur. Yani kitabın ismi ne? Kerametül Keramet evliy. evliy. Yani, Keramatül evliy. Yani evliyanın Sonra Sonradan ama bir karışıklık olmasın. Yani ne demek? Hani ne demek karışıklık? Nebi ile Rasul. Sahabe döneminde bu ayrım var mıydı? Şimdi sen Hazreti Ömer'e sorsaydın. Rasul kimdir? Nebi kimdir? Şu anki tarifleri verir miydi? Vermezdi sorsaydın Hazreti Ömer'e Mürsel hadis nedir? Müdreş hadis nedir? Hasen hadis nedir? Hele bir tanımla. Verebilir miydi sana tanımını? Veremezdi. He. Ama o dönemde yok demek değil o. Anlayış olarak var. Ne olarak var? Anlayış olarak var. O kalıp altında, o kelime altında, o lafız altında yok. Ama anlayış olarak var. Çünkü Resulullah'tan duymuşsa o ne der? Hadistir. E, Mürsel'e mümkünatı yok. Çünkü niye? Mürsel olabilmesi için bir tane kimi, tabiinin sabi attayı kimler rivayet etmesi lazım? Peygamberden aleyhissalâtu Vesselam'dan. Sahabenin de mürseli vardır. Ama önemli değildir. Sabi bir sahabeden duyar ama peygamberden duymuş gibi onu ne yapar? Natleder. Çünkü bütün sahabeler nedir? Adildirler. Adil olunca aradaki ravinin sahabi olup da kopuk olması ne değildir? Önemli değildir. O çok da önemli değil. Evet. Eylül Sünnet bu konuda kerametin inkar edenlerle onun ispatla aşırılığa gidip ondan olmayan şeyleri de ona sokanlar arasında orta yoldanırlar. Felsefeciler, peygamberlerin mucizeleri inkar ettikleri gibi evliyanın kerametini de inkar etmişlerdir. Muhtezile ve eşarilerin bir kısmı da keramet mucizeye karışım iddiası ile kerametleri inkar etmişlerdir. Sofilerin düzenbaz... Detçal kılıtlı sihirbazları ve başkaları keramet olmayan şeyleri kerametlerin arasına soktular. Ateşe girmek, silahla kendine vurmak, yılanları tutmak gibi yapmış oldukları şeytani olağanüstü şeyleri de keramet saydılar. Bunlar keramet olmadığında, bunların keramet olmadığında şüphe yoktur. Keramet ancak rahmanın dostları için vardır. Onlar ise şeytanın dostlarıdırlar. Evet güzel yani kısa bir mülafısta ne yapmış mesele özetledim. daha sonra şefaat bölümüne geçiyor malum hariciler ve mutezile şefaati ne yapmıştır külliye evet. reddetmiştir sofilerde şefaati karıncadan tutunda denizde yüzen balığa havada uçan kuşa ne bileyim işte akrebe ine vesaire her şeye teşmil etmişlerdir halbuki biz şunu hep söylüyoruz şefaat haktır şefaati inkar eden müslüman ne yapamaz Olamaz. Ancak şefaatin olabilmesi için Allah'ın izni ve Allah'ın koymuş olduğu ne? Kural yani tayin etmiş olduğu ne? Hudut gerektirir. Bu hududun içinde Allah'ın izniyle ne yapacaktır? Şefaat gerçekleşecektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bile miraçta secde ettiğinde Allah'a ne yapmıştır? Allah onun için ne yapmıştır? Bir ney? Hat çizmiştir. Hudut çizmiştir o hududun içinde kendisine şefaat et denilmiştir. Yani, yani, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kafire şefaat etme hakkı yoktur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kul hakkını affettirme hakkı yoktur. Bunlara dikkat edeceğiz. Yoksa şefaat haktır. Şefaati ehlüsünü asla inkar etmez. Ama nedir? Sofiler gibi şefaati bütün varlıklara ne yapmazlar? teşmil etmezler. Hakkında nas gelen hususlarda ve nas gelen şah nelerde? Şahıslarda şefaat hattır. Hakkında nas gelen hususlarda, meselelerde ve şahıslarda şefaat hattır. Hemen oku onda geçelim. Çünkü öbür babı da alacağız. Şefaat konusunda orta yol üzeridirler babı. Hariciler ve muhteziyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve şefaat sahiplerinin büyük günah sahipleri için yapacakları şefaati inkar ederler. Onlara göre şefaat sadece müminlerden tövbe edenler için geçerlidir. Çünkü onların görüşüne göre fasıklar için şefaatin ispatı mezheplerindeki vaid ilkesine tezat teşkil etmektedir. Ne demek vaid ilkesine? Yani mücrimler muhakkak cehenneme ne yapacaklardır? Gireceklerdir. Mutlakilerde muhakkak nereye girecektir? Cennete. Evet. O halde mücrimlerin he, cehenneme girecekken şefaatle cennete girmeleri Allah'ın adalet sıfatına nedir? Aykırıdır. Peki meşe sıfatına aykırı mıdır? Değil. Yani sen bir sıfatı üste alırken öbür sıfatı ne yaptın? Çiğnedin. Bir sıfatı üste öbür sıfatı ne yaptın? Çiğnedin. Evet. Devam. Onlar hak eden için vaat edilen cezanın infazının vacip olduğu fasık birisine ...ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...ne de bir başkasının... ...şefaat edemeyeceği görüşündediler. Bunların... ...şefaati, nefretmedeki... ...aşırılığı karşısında... ...bazıları da ispatta aşırılığa... ...gitmiştir. Tıpkı... ...Hristiyanların, müşriklerin... ...rafizilerin, aşırı sofilerin... ...ve onların yoluna gidenlerin... ...aşırılığı geliyor. Bunlar yüceldikleri şahsiyetler için tıpkı bu dünyadaki şefaatleri gibi olacak şeklinde Allah idimle de bir şefaat ispat etmişlerdir. <gülüyor> Tazim ettikleri o şahsiyetlerin kıyamet günü Allah indinde kendileri için özel bir şefaatte bulunacaklarına inanırlar. Eylül Sünnet ise bu konuda hak yolu üzeridir. Ne nefide aşırılığa gidenler gibi tamamen nefretmişler ne de ispatla aşırıya gidenler gibi hak olmayan şefaati ispat etmişlerdir. Bilekiz onlar kitap ve sünnetten bir delilin işaret olmuş olduğu, delilin işaret etmiş olduğu şefaati ispat etmişler, delilin nefretli şefaati ise nefret etmişlerdir. İspat edilen şefaat onların indinde Allah azze ve celleden istenen şefaattir. Ve o Allah'ın şefaat edene izin verir kendisine şefaat edilecek olandan da razı olmasından sonra muvahitler için geçerli olan bilecek şefaattir. Şefaat için izin verecek, şefaat edilecek insandan razı olacak. Ne demek bu? Yani Allah'ın koymuş olduğu neyin içinde olacak? Hududun, sınırın içinde olacak. Muvahhit Evet. Yoksa ne değil? Şefaat mümkün değil. Ha demek ki Ehl-i Sünnet'te şefaati inkar ediyor bir şey, mevzu bahis, değil. Şefaatle alakalı 5-7 farklı neler var, taksimler var. Bunlar akide kitaplarında mevcuttur. Yani e, i̇bn Ebiliz'in akide tahavüyesinde bulabileceğiniz gibi tevessül inancına aykırı iddialar ve cevapları o kitaba da bakarsanız orada şefaat konusu gayet ne işlenmiştir? Aynı bu şekilde işlenmiştir. Keza pratik akayit, selef Selefsadi'nin akidesi. Yani e, şu anda mevzumuz o değil. Biz burada hep söylüyoruz. Genel neleri alıyoruz arkadaşlar? Kuralları. Ana hatları alıyoruz, teferruatı almıyoruz. Teferruat alimin işi. Siz ana hatları bilirseniz teferruatı bilmeden de neye düşmekten kurtulursunuz? Hataya düşmekten kurtulursunuz. Çok önemli. Çok önemli. Yani ama ben taammuf edeceğim, ben her şeyi öğreneceğim. En azından öğrenme niyetindeyim, gayretindeyim diyorsan döneceksin. Ama yok. Yok. Hocam, şefaat konusunda bilmem gereken ne? İşte bu kadar. Bunu bildin mi ve hayatında uyguladım mı o seni neye düşmekten korur? Ataya düşmekten korur. Bu yeter. Ama yok. Ben şefaatin cinsini bileceğim, envanı bileceğim, aksamını bileceğim, bu konudaki rivayetleri bileceğim diyorsan, işte o zaman ne yapacaksın? O mesellere döneceksin. Ama asıl olan ehl-i sünnetin üzerinde ne yaptığı İttifak ettiği bu temel kuralları bilmek. Bu çok önemli arkadaşlar. Türkiye'de Selefi kardeşlerin başına ne geldiyse temel kuralları bilmemekten geldi. Temel kuralları bilmeden teferruatla uğraştığınız zaman kaydeyi ne yapamazsınız? Yerli yerine oturtamazsınız. Onun için kuraldan örneğe gideceksin. Örnekten kurala gidersen dil eğitimi dışında bu faydalı olmaz. Dil eğitiminde örnekten kurala gidilir. Ama Fıkıhta, hadiste, tefsirde örnekten kurala değil, kuraldan örneğe giderseniz ulema da böyle yapmıştır. O ne yapacaktır? Pekişecektir. Yerli yerine ne yapacaktır? Oturacaktır. Bu çok önemli arkadaşlar. Unutmayacağız. Ama din eğitiminde örnekten kurala gidilebilir. Onda bir problem yok. Ancak siz fıkıh ilmi, tefsir ilmi, hadis ilmi, akayet ilmi bunları tahsil etmek istiyorsanız kuralları bilmek zorundasınız. Ehl-i Sünnet'in akide alanında koymuş olduğu kurallar, tefsir alanında koymuş olduğu kurallar, hadis alanında koymuş olduğu kurallar, fıkıh alanında koymuş olduğu kuralları bilirseniz ve bu kuralları da delillerle ne yaparsanız örneklendirirseniz işte sizin ilminiz kalıcı artı dikkat edelim arkadaşlar fakih ilmi olur. Ne demek fakih ilmi? Meseleyi yani sadece rivayet boyutuyla değil Aynı zamanda dirayet boyutuyla da ne yaparsınız? Öğrenirsiniz. <gülüyor> Çok önemli. O bakımdan bu kuralları ne yapmayacağız unutmayacağız. Şimdi diğer bir baba geçiyor. Hep söylüyoruz. İslam... Hocam, bitmedi, ha, bitmedi mi? Bitmedi. Şefaat Allah'tan başkasından istenmez. Ve ancak Allah'ın şefaat edene izni ve kendisine şefaat edilecek olandan razı olmasıyla gerçekleşir. İşte ehl üstünde böyle bir şefaati çeşitleriyle birlikte kabul etmektedir. Ve onların celisinde büyük günah sahiplerine de şefaat vardır. Kaldı ki biliyorsunuz Mutezile ve kimde? Haricilerde. Büyük güneşleyen nerededir? Mürtekibül Kebira diyoruz. Cehennemdedir. Nerede ayrılıyorlardı? Nerede? Dünyada. dünyada. Hangisi dünyada kafir? Hangisi menzile, beynel menzile teyin diyordun? de el menzile, beynel menzile Evet. En sünnet nazarında menfi, kabul edilmeyen şefaat ise dinin etmiş olduğu, istiklalen, yani başlı başına Allah'tan başkasından talep edilen ve şefaatin şartlarını taşımayan şefaattır. Yani bunu anlamayacak herhalde bir ne yok, mevzu yok ortada. Ee, son tavassutla alakalı bak o da İslam ismi ve ehl Sünnet ismi arasında ne yok? Bir ayrım yok, bir fark yok. Biz bu iki isimle isimlenmek zorundayız arkadaşlar. Yani bizler Müslümanız, Allah Azze ve Celle bizleri Müslüman olarak yarattı ve bizi ehl Sünnet anlayışıyla ne yaptı? Donattı. ehl Sünnet anlayışıyla donattığı için biz ehl Sünnet ve Cemaatiz. Ehl-i sünnet vel cemaat kavramının içi boştur diyenin kafası boştur. Ehl-i sünnet vel cemaat kavramının önemi yoktur diyen adam zındıklıkla itham olunur. Ehl-i sünnet vel cemaat kavramı fuzuridir diyen adam büyük ihtimal sünnet inkarcısıdır. Ehl-i sünnet vel cemaat kavramı beni bağlamaz diyen adam muhtemelen nedir? Tahrifçi ve tevincidir dikkat edeceğiz. Çünkü niye? El Sünnet ve el-Cemaat'in kural ve kaidelerini bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. <gülüyor> doğru yolda olan fırka zahir olan fırka düşmanları onlarla alay ederken ne yapan? Onların arasından çıkıp sıyrılıp galebesini ispat eden fırka nedir? El-Cemaat'tir. Nedir? El-Cemaat'tir. Nedir? Benim ve ashabımın üzerinde yürüdüğü yol üzere yürüyenlerdir. Onlar sünnet ehlidir. Sünnet aşığdır. Yani bir insan ehli i sünnet ver cemaattenin demekle Buhari aşığdır. Müslim aşığıdır. Ebu Davud aşığıdır. Nesai aşığıdır. Tirmizi aşığıdır. İbn-i aşığıdır. İmam Ahmet aşığıdır. İmam Malik aşığıdır. Ya hocam ya cümleleri yanlış koruyorsun ya. Niye İmam Ahmet'in aşığı olsun? Müsned'in aşığı. Niye Buhari'nin aşığı olsun? Sahih'in aşığı. Ama El-Sünnet'te bu insanların isimleri, isim olarak şöhret bulmamıştır ki zaten. <gülüyor> kitaplarıyla. İmam Ahmet, bak biz hiç dikkat eder misiniz tahkiklerimizde İmam Ahmet, El-Müsned yazıyor muyuz? Ahmet diyoruz, parantez açıyoruz, no bilmem ne. Buhari diyoruz, parantez açıyoruz, no bilmem ne. Dememize gerek yok ki. Kur'an-ı Kerim diyoruz. Allah'ın kitabı diyor muyuz? Kur'an-ı Kerim falan sure falan ama Allah'ın kitabı demiyoruz. Allah'ın kelamı demiyoruz. Yaratabildim mi? He. Yani o bakımdan işte bunların aşığı olacaksın. Bunların aşığı olursan ehlüsüncesin. Zaten aşığı değilsen bir problem var sende. Yani sen eğer İmam Ahmet'e Haşevi diyorsan, Yahya İbni Mayne Haşevi diyorsan, Süfyan Sevriye Haşevi diyorsan, Müşebbit <gülüyor> diyorsan, Mücessim diyorsan Sende kevserilik vardır. Sende maraz vardır, sende sakatlık vardır. Senin ehli sünnetle olan irtibatın azdır, bağın azdır. Ayağın her an ne yapabilir? Efendim. Kayabilir, dikkat edeceğiz. Çünkü bizim İslamı anlayışımız ehli sünnet anlayışı. Biz İslam'ı Rafiziler gibi anlamıyoruz. Biz Kur'an'ı yani iki kapak arasında olan o Kur'an'a laf ettiremeyiz ettiriyorsak eğer dikkat edeceğiz. Biz Ebubekir'e Bekir'e laf ettiremeyiz. Ömer'e laf ettiremeyiz. Osman'a laf ettiremeyiz. Muaviye'ye laf ettiremeyiz. Eğer ettiriyorsak dikkat edeceğiz. Evet. Çok dikkat edeceğiz. O bakımdan yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten olmak Müslüman olmanın temel vasfı. Olmazsa olmazı. Bununla gurur duyacaksınız arkadaşlar. Ben sizden bunu istiyorum. Ben sinniyim diyeceksin. Elhamdülillah böyle vuracaksın. Sinniyim elhamdülillah. Ya ben sinniyim böyle korkak diyorsan senden bir şey olmaz. Ehl-i sünnetim cemaatim elhamdülillah böyle vuracaksın. E vuramıyorsan senden bir şey olmaz. Bugünküler vuramıyorlar çünkü. Her şey müspellası çünkü. Ne diyor? Ehli sünnet deneyimiş abi. Ben Müslümanım diyor. Devam. Ben Müslümanım diyor. Ehli sünnet ne diyor ya? Müslümanım diyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Müslüman kılmış. Sizi Müslümanlar olarak isimlendirdim diyor. Günaydın. Yani bu ayetleri bu imamlar bilmiyorlar. Sen biliyorsun. Yani İmam Ebu Hanife Fıkıh-ı Ekber'de Ehli Sünnet ver Cemaat. Ehli Sünnet vel Cemaat. Açın her sayfasında El Sünnet kelimesi var. Neden diyor? En büyük fıkıh. neden? Niçin? Zoru ne? Fıkıh ebsatta niye ehli sünnet kelimesini kullanıyor? Zoru ne? Vasiyede niye ehli sünnet kelimesini kullanıyor? Zoru ne? Osmanlı elbette diye cevabında niye ehli sünnet kelimesini kullanıyor? Zoru ne? Neden Osmanlı ehli sünnet? Neden Osmanlı ehli sünnetin kaimi? Müdafi'i. Neden? Neden çocuklarımızı ehl-i sünnet ve cemaati daha Sıbyan mekteplerinde öğretmişiz? Niçin? Düşünün. Bunlar size fuzuli gelmesin arkadaşlar. Küçükten bunlar verilirse siz neslinizi, akidenizi ne yaparsınız? Muhafaza edersiniz. Yoksa muhafaza edemezsiniz. Ehl-i sünnet ve cemaat olmazsa olmaz sen ehli sünnetten değilsen Müslüman değilsin. Müslümanı zannetme. Çok önemli bu. Yani bu kural çok önemli. Ha, epey ki hocam, ehli sünnet olmayanla savaşacağız. Hayır, öyle bir şey değil. Biz böyle bir iddiamız yok, böyle bir şey demiyoruz. Biz diyoruz ki, ise ehli sünnettir. Onun gayri anlayışlar sakat anlayışlardır. Allah Rasulü bir tanesi cennettedir diyor. Bir tanesi 72 ya da 73 bir tanesi diğerleri cehennemde. Peki alalıklak mı? Ebediyen mi? Hayır öyle bir şey yok. Onu da anlamamış ehl-i sünnet Bak biz ne kadar merhamet değil. Sadece ben ehl sünnetin yerinde olsaydım Necmi Hoca olarak öbürküleri belki de külliyen cehennemlik ilan ederdim. Öyle de bir şey yok. Ha. Ama doğru anlayış bu. Fehm-i sahih bu. Fıkh-ı sahih bu, sahih hadis bu, sahih tefsir bu, sahih akide bu. Şimdi hep diyoruz ya sahih akide ya, sahih akide üzerinden niye odaklanıyorsun? sahih tefsir de bu, sahih hadis de bu, sahih fıkıh da bu, sahih bu. Ehl-i sünnet E hocam ehl sünnet cemaat nedir? Sahabenin, tabinin, etva tabinin yolundan yürüyenlerdir. Ya hocam Ebu'l-Mansur Maturi de bunu iddia ediyor. Ebu Lhasa eş de bunu da ediyor. Evet ediyor. Onlar alev değil ama umumen neyin içindedir? Nec El üstünde de işindedir. Umumen. İsim sıfatta problemleri var. Tahsih et. Kaza kaderde problemleri var. Tahsih et. İmanın müsemmasında problemleri var. Tahsih et. Arkadaşlar ben Muavi ile alakalı çalışırken radıyallahu anh, bir şey gördüm. Gördüğüm neydi biliyor musunuz? Bugün kalkıp kalkıp bir rafizi Hanefilere nasibi dese şaşırmam biliyor musunuz? Nedir nasibi bilen var mı? Muaviyeyi ne yapanlar? Üstün görenler. Hanefilerin kitaplarında öyle cümleler var ki okusanız tamamen nasibilikle damgalarsınız onları. Ama ama nasibi oldukları için böyle yapmamışlar. Hakkı ne yapmak için? Ayakta tutmak için. Ayakta tutmak için. İbraz etmek için. He. Şunun için örnek görüyorum bunu. Yani bizim için ölçü, ehl sünnet ve cemaatte şu anda bazı selefi kardeşlerimizin anladığı gibi sadece Al Albeni'nin ya da sadece Binbaz'ın ya da sadece İbni Hüseyin'in mezhebi ya da menheci üzere olanlar, ehl sünnet onun dışındakiler asla ehli sünnet değildir anlayışı değil. O menheçli olanlar doğru menheçli olanlardı. Ama onun dışındakiler de külliye yani ne değildir? Ehli sünnet dışı değildir. İbnu Seyyine soruyorlar, diyorlar ki Allah rahmet eylesin. Diyorlar ki hocam diyorlar, eş arı ehli sünnet ve cemaatten midirler? Cevap. Ehli sünnet ve cemaate muvafakat ettikleri yerde Ehl-i sünnet ve cemaatten muhalefet ettikleri yerde de değiller. Onları büsbütün ehl-i sünnetten çıkarmak doğru olmadığı gibi her şeyle ehl-i sünnettendir demek de doğru değil. Çünkü Allah buyurur ki konuştuğunuz zaman adil olun. Görüyor musunuz? Yine Allah buyurur ki diyor bir kavme beslediğiniz ki sizi adaletten ne yapmasın? Alıkoymaz. Alık Görüyor musunuz? İnsaf insaf. Ama öyle arkadaşlar görüyorum ki ben ya aynı mezhebe yani sele fakidesine mensup adamı diyor ki ya diyor, bu diyor i sünnet ver cemaat değil. Diyor. Buna selam vermek bile caiz değil. Bununla oturmak caiz değil. Bununla yemek yemek caiz değil. Bununla gezmek caiz değil. Neden? Niçin? Yani senin şeyhini şey kabul etmediği için mi böyle? Seni şeyhini sevmediği için mi böyle? Seni şeyhini sevmek zorunda mı? Seni sevmek zorunda mı? Mümin olarak seler. Ama ben Cemal abiyi sevdiğim kadar, Cemal ağabeyi ikram ettiğim kadar, örnek veriyorum, Ahmet'e Mehmet'i e ikram etmek zorunda değil mi? Müslüman'ın Müslüman'ın üzerindeki hakkı beş ya da yedidir. Ama belki Cemal abi üzerindeki hakkım mevzidir. İslam azamilerle uğraşmaz. Neyle uğraşır? Asgarilerle uğraşır. Asgariyi sağlayan imanda istikamettedir. Azamiye giden alasıdır. O ayrı bir olay. Bakın İslam azamiyle uğraşmaz. Asgariyle uğraşır. Buna dikkat edeceğiz. Siz, siz bir insanın İmam Ahmed'e duyduğu sevgiyi, İmam Ebu Hanife'ye duyduğu sevgiyi Kendinize duymasını beklemeyin. Böyle bir kural yok. Zorunda da değil zaten. Sen şunu anladın o nastan, sen de şunu anlayacaksın. Hayır öyle bir kural yok. Eğer Fehmi Selef'te hepsi varsa hepsini de ne yapabilir? Alabilir. Alabilir. Böyle bir şey yok. Hep örnek veriyorum. Secdeye giderken illa dizini koyacaksın. Ya da illa elini koyacaksın. Elini illa da namazda göğsünün üstüne bağlayacaksın. Hayır böyle bir kuralı yok. Bunu iddia eden, bunu selefin fehmi içine sokan hatalıdır. Öyle bir şey yok. İlla da, illa da, illa da Allah Rahman'ı, Allah Adem'i Rahman'ın suretinde yarattı. Bunu söyleyeceksin. Hayır böyle bir şey yok. İlla da Makam-ı Mahmud'dan maksat peygamberin Allah'ın arşında yanına oturdu mu? Böyle bir şey yok. Selefte bunların hepsi var. Hepsi. Şunu karıştırmayalım. Tenevuh ile tezat ihtilafını birbirine ne yapmayalım? Karıştırmayalım. Çok önemli. Ben şeyde de değindim. Olan arkadaşlarınız biliyor. Ha, seminerde de değindim. İhtiraf, hükmünü, ihtiraf hükmüne ne yapmayalım? çekmeyelim lütfen. İftira hükmünü ihtilaf hükmüne çekmeyelim. Bu ümmetin ihtilaf etmesi doğal. Kevni. Ancak ihtilafın delil ihtilafı olması lazım. Heva ihtilafı değil. Olmamalı. Nefis ihtilafı olmamalı. Sen delillerini gel masaya koy, onu da delilleri masaya koysun. Biz de çevrelenelim, güzel bir ne izleyelim. İlmi ne ortada. Nazara Elbette ihtilaf olacak. Ama bu ihtilaflar Hazreti he, Ömer ile İbn Abbas arasında geçen o kıssada olduğu gibi olacak. Ben diyorum ki Allah ve Resulü dedi. Sen diyorsun ki Ebu Bekir ve Ömer dedi. Korkarım ki kafana taş. Önemli olan bu. Yoksa ya tek tip ümmet. Peygamber böyle bir şey istememiş Aleyhisselatü'ne. Ne demek tek, tek tip ümmet? Biz faşizm mi yani, nazizm mi? Ne, ne demek tek tip ümmet? Tek tip saç, tek tip elbise, tek tip namaz, öyle bir şey yok. Yıllarca sevdiğiler Şeyh Albani, kâhmetle ilgili, ezanla ilgili o kitabı yazana kadar Hanevilerle mücadele ettiler, biliyorsun Cemal abi. Ya dörtlü kâhmet mutlusu. Ya bunlar da hiçbir şey bilmiyor. Bak işte kabede okunan, suutluların okuduğu. Ya bu din Suudluların değil, Mısırlıların da değil, Suriyelilerin de değil. değil, hiç kimsenin değil bu, bütün ümmetin. Ne oldu? Şeyh Halber'in o kitabı yazınca ya dediler, terbiye de varmış ya, bu da sünnetmiş. Yıllarca rükudan önce mi vitir yapacağız? Rükudan Hı sonra ya. mı vitir yapacağız? Onun galvazını yaptılar. Ya bu Hanefiler hatalı ya. Ne alaka? Bunların bizzat, olay olarak hepsi kimden varit? Feygondur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan varit. Ya demek ki işte cehalet bazen insanı ne yapar biliyor musunuz? Böyle fuzur iş ne yapar? Meşgul. He. Biz ehl sünnet ve cemaatiz. ehl sünnet ve cemaatin alimleri var. ehl sünnet ve cemaatin anlayışı var. Biz ona tabi olmakla mükellefiz. Delil aramakla mükellefiz. Sayın peşinden gitmekle mükellefiz. Ama hiçbir zaman için biz ilim talebesiyle alimi bir ne yapmayız? Tutmayız. Avamla da ilim talebesini bir tutmayız. Ne demek avamla ilim talebesini bir tutmayız? Yetli yaşı yaşında namaz kılan bir amca elini göbeğinin altında bağladı diye eğer sen onu sünnet düşmanı ilan edersen gerçek sünnet düşmanı sensin. Gerçek sünnet düşmanı sensin. Dikkat edeceğiz. Hikmet, hikmet. Eğer sen katı kalpli olsaydın, kabı olsaydın, etrafından dağılıp giderlerdi, diyor Allah Azze ve Celle. Senin katı kalpli olduğun, kabı olduğun kim Allah aşkına? Mekke müşri mi? Ebu Bekir mi? Ebu Bekir'e bir adam yok ki. Ebu Leheb mi? E bunların hepsi Müslüman çok şükür. Canım. Ebu Leheb değiller. Heh, dikkat edeceğiz o bakımdan. Ehl-i Sünnet ismi mübarek bir isim. Ehl-i Sünnet çok böyle daraltıp daraltıp daraltıp daraltıp böyle 10 kişiye 20 kişiye 50 kişiye indirmenin anlamı yok. Hataları söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki işte Eşariler 7 tane ismi ispat ederler. 7'nin gayrını ne yapmazlar? Kabul etmezler. Kabul etmezler. Bu hatadır, doğrusu şudur söyleyeceğiz. Ama Ebu'l Hasan Eşari'de ehl Sünnet'ten değil. Bakın. Şehris-i Akidet Ehl-i diye kitabı var. Orada bir soru yöneltiliyor. Aslında soruyu o kendi kendine yöneltiliyor ama insan kendi kendine niye soru yöneltir? E, dışarıda böyle neler vardır? Tartışmalar Cevaplar var ondan dolayı. Diyor ki, İbn-i akidesi mi daha doğrudur? Yoksa ebul Hasan el-Eş'ari'nin akidesi mi daha doğrudur? Verdi cevap ne biliyor musun arkadaşlar? Şimdi İbni Hazım işte bak kitap sünnete çok bağlı feladır. Diyor ki Ebu'l-Hasen el Ali'nin ve onun ashabının sahip olmuş olduğu akide, İbni Hazım ve ashabının sahip olmuş akideden çok çok daha nedir? Üstündür. Şimdi ne demek bu? Ha, şu demek. Yani İkisi arasında kıyas yaptığı zaman Ebu'l Hasan Eş'ari'nin Ehl-i e olan yakınlığı İbni Hazm'in Ehl-i e olan yakınlığından kat kat daha ne? Üstün. Ama bu demek değil ki yüzde yüz öyle. Ama neticede bakın bir kıyasla ne yapıyor? Onu Ehl-i Sünnet'e dahil ediyor. Hatalarıyla sevaplarıyla ama hatalarında ne yapıyor? Yeri geldiğinde kitaplarında ayrıntı olarak İnceleyin. için bu el sünnet ismine dikkat edeceğiz, yapmayacağız. Yani ben biz hemen bir zamanlar bir ülkeye gitmiştim, yurt dışında. İşte bunlar birer örnektir, tecrübedir. Size anlatıyorum yani, paylaşıyorum. Ya selefi kardeşler kalkıp da a camiinde namaz kılmıyor. Dedim ki arkadaş dedim, caminin içinde kabir mi var? Yok dediler. Caminin avlusunda kabir mi var? Yok dediler. Camil imamı vahdeti Vücutçu mu? Yok dediler. Peki niye imamı İmam-ı Böyle bir şeyler biliyor Bunu hangi halime sordunuz siz? Şeyhal Ben ne diyor biliyor musun arkadaşlar? Eğer imam el kaldırmıyorsa siz de kaldırmayacaksınız. Hmm. Çünkü imam ancak kendisine uyulmak için vardır. El kaldırdı ama siz de kaldırın diyor. Kaldırmadı mı kaldırmayın. Alırsın almazsın ama imama bağlı. Sen kalkacaksın adam Hanefi. Günahı bu. Esas onun arkasına namaz kılacaksın. Esas onu seveceksin. Esas onunla halleşeceksin ki bu ümmetin kalpleri ne olacak? Bir olacak. E sen de Hanefiler gibi Kabe'nin dört tane duvarı var. Şimdi biz onu tenkit etmiyor muyuz? Bakın arkadaşlar. Tenkit ettiğimizin vallahi fazlasını yapıyoruz. Billahi fazlasını yapıyoruz. Şimdi ne diyorlar? işte Osmanlı'nın son zamanında e ne vardı? Dikkat edin. E Kabe'nin dört tane duvarı var ya e dört mezhep de var zaten. Dört mezhebin olması da ona bağlı. Ha? Yani beş duvar olsa beş mezhep olacak. Ha? Dört mezhep. E, işte önce Hanefiler kraldı. İşte nerede o da Hanefiler en güzel yerde kılardı. Çünkü niye? E, i̇ktidar onlar mı? O da ne? İşte şeyin olduğu yer. Hacer-i İsmail'in olduğu yer. Kabe'nin kapısının olduğu yer. E sonra kim geliyor? Tarihsel olarak Malikiler kılardı. E sonra şafiler kılardı. En son kim kılardı? Hanberiler. Ya baksana ümmeti böldüler. E bunu diyorsun tamam. E sen niye Alefin'in hani namaz kılmıyorsun zaman arkadaşım? E işte cübbeli gitmiş de işte Şureymin arkasındaki namazı iade etmiş. Ama bak en azından kılıp iade etmiş fitne çıkmasın diye. Sen kılmıyorsun bile. Bak kılmış fitne çıkmasın diye iade etmiş. Bak kılmış kılmış. E sen niye yakılmıyorsun ne zorun var hanefi. Ya böyle bir şey olabilir. Mi? Burada hanefi, doğuda şafi, mağribte maliki işte cezahede sünnesi işit. Suut hanbeli. Endonezya'da şafii ne olacak? Tataristan'da hanefi ne olacak? Eğer vahdet-i vücut gibi bir ekgar umumiyeti yoksa, onu dinden çıkarıcı bir bid'atı yoksa onlar kızına namaz kılacaksın sen. Hazreti Osman muhasara edildi. Biliyorsunuz. Muhasara edildi. öldürmeye ramak kalmış. Hariciler ne yaptılar? Sak durdular, Namaz kılıyorlar. Sahabe arkasında mı kılacak mı kılmayacak mı? Müslim rivayet. İlkler ne dediler Osman'a? Böyle böyle bir olay var. Biz kılmak istemiyoruz. Ne dedi? Ne cevap verdi? Ne cevap? Namaz dedi. İnsanların yaptığı amellerin en güzellerindendir. Siz onların arkasına namaz kılın. Onların batılma ortak olmayı. E hal bu. Bak kendini öldürecek adamlar Heh. peygamberin Medine'sinde aleyhissalatü vesselam'ı kan akıtacak adamların arkasına namaz kılmayı ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Bakın zayıf bir rivayet var arkadaşlar. Zayıf bir rivayettir bu. Zayıf. Ancak ev sünnetin bütün akaid kitaplarında temel kuraldır. Zayıf rivayettir yani bakın zayıf. Sallu halfe kulli birrin ve facirin. Zayıf rivayettir. Her facirin bir namaz Evet, evet. İyinin de kötüünün de arkasına namaz kılıyor. Şimdi bu zayıf rivayetti. Peygamber aleyhisselatü vesselamdan bize sayı olarak gelmiş Ama ehli sünnetin genel anlayışında bu nedir? Temel prensiptir. Onu dinden çıkaracak fuhşiyatı açıkça yani. Şimdi mesela bir imam düşünün açıkça zina yapıyor. Açıkça içki içiyor. Farklı bir olay. E ama adam Hanefi fıkıhı okuyor. Mesela hidayi okuyor. Mesela işte Binayı okuyor. Mesela Kuduri okuyor. Mesela İhtiyar okuyor. Mesela Lübap okuyor. Ya ben bunun arkasından rastlanmam. Ya da Kastellani Şer'i okuyor. Ya da işte Nesefi Şer'i okuyor. Ya bunun arkasından rastlanmam. Böyle bir şey olabilir mi? Bu zümdür, bu buktandır Bu tenkit ettiğin işin aynısını ne yapmaktır? yapmaktır. Buna dikkat edeceğiz. Ehl-i Sünnet ve Cemaati işte Ehl-i Sünnet ve Cemaat sadece Sarıyer'dekilerdir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat sadece Fındıkzade'dekilerdir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat sadece işte İzmir'dekilerdir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat sadece Güntepe'dedekilerdir. Böyle bir şey yok. Böyle bir ayrımı yok. Bu ayrımı yapan önce nasihati sonra sopa yap ediyordur. Önce nasihat sonra sopa. Böyle bir şey yok. Buna dikkat edeceğiz. Evet oku hemen bitirelim. Uzak İslam, sünnet ve cemaat isminden başka bir isimle isimlenmez bağlı. Bu en sünnet ve cemaat ile ehli bidat ve yani fırkı arasındaki en açık farklanan birisidir. En sünnet, sünnet ve cemaate bağlanır. Heva ve bidat ehli ise onlardan her bir taife ya cehminyeden olduğu gibi bidat ehlinden dalaletin başlarından bir şahsiyete intisap ederler. Ya da kullabiyye, eşariye ve maturiyye gibi bazı asıllarda selefe muhalefet bir şahsa intisap ederler. Ya da kaderiye, cebriye ve mürciye gibi dalaletin asıllarından bir asla intisap ederler. Ya da rafiziler, sofiler, felsefeciler, bazeniler, mutezile ve başkaları gibi hakikatlerini ve şiarlarını gösteren bir vasfa intisap ederler. Bu kaidenin bazı istisnaları vardır. Eylül Sünnet'in bir kısmı İmam Ahmet gibi Ehl-i Sünnet'in imamlarından bir imama intisap etmişlerdir. Bu, selefin rıza gösterdiği bir şeydir. Bilakis böyle bir şey ümmetin tamamında bilinen bir şeydir. Hatta bidat ehli bile İmam Ahmet'e intisabı, sünnete intisap etmek olduğunda ittifak halindedirler. Aynı şekilde ehli i Bidat'tan bazılarının yalan ve aldatmak için sünnet imamlarından bazı şahsların intisabı da bu kaidenin dışına tutulur. Yani mesela Zemahşeri Hanefi'dir değil mi? Nedir? Hanefi'dir değil mi? Başka? Cessas Hanefi'dir değil mi? Cessiz. Evet. Ha. Başka? İbnül Cevzi Hanbeli'dir değil mi? Şimdi dikkat edelim bakın bu tabirlere. E, peki İbnül Cevzi'nin akidesi İmam Ahmed'in akidesi midir? Hayır Eşari akidesidir. <gülüyor> Cessas'ın akidesi ee, İmam Ebu Hanife akidesi midir? Ha, Muhteziliye akidesidir. Zemaşe'nin akidesi Bilmiyorum. Ebu Hanife akidesi Bilmiyorum. Mi? Bilmiyorum. Yani illa yani bir mezhebe mensup olmak demek akileden o mezhebin e, sahibinin akidesini taşıyor olma anlamına ne yapmıyor? Gelmiyor. Gelmiyor. Buna da dikkat edeceğiz. evet. Aynı şekilde ehli bidatten bazılarını yalan ve aldatmak için Sünnet İmamlarından bazı şartı intisabı da bu kaydının dışında tutuluyor. Tıpkı Muhteziliye'nin fitneden itizar eden sahabilere intisabı Sofilerin suffah ehrine intisab etmeleri, bazı sofi tarikatlarında salih şahsiyetlerin intisabı ve batınî Nusayri i Alevilerinin Ali radiyallahu intisabı gibi. Bununla birlikte sünnet imamlarına intisab etmek ancak sünnetin kendisine intisab etmek anlamına gelir. Çünkü onlar örnek hidayet rehberleridir. Bidat ehline ve imamlarına intisab ise ancak onların şahsiyetlerine, ihdaz edilmiş özel inançlarına imtisat etmekte. Ya hocam ben Fethül Bari'yi okumam. Niye? İbni Hacer eşariymış. Ben Nevevi'nin şerhini okumam İbn hacı. Niye? Nevevi neymiş? Eşariymış. Ya hocam ben Mustafa İbni Hacer'i okumam. Niye? Eşariymiş. Hocam ben Suvit'in Tedribü Ravisi'ni okumam. Niye? Eşariymiş. Peki ne okursun sen? Şurhan. Ne okursun? Ne? Hele bir söyle bakalım bana ne okursun sen. Okuyacağın kitabın ismini hele bir ver bana. Senin yolundan gittiğin mesela Şeyh Albani bari okumamış mı? Mecmu okumamış mı? Tedrib-ül Ravi okumamış mı? Ya Şevkani Nehri Levtar'ında okumam Zeydilik varmış bu adamda ya. Sen ne okursun? kitap ismi ver. Çok bir doğru. tane, bir tane Buhari Şerifi veremez biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane Buhari Şerifi ismi veremez. Ha, demek ki yani bu anlayış en sünnet anlayışı değil. Bu anlayış aslında altında başka neleri, nedenleri? Bakın bu dini bir bakış değil, siyasi bir bakış. Ona dikkat edeceğiz. Yanlıştır. evet. Bitti mi? Subhaneke Allahümme ve bihamdike eş-dünyâlâ ente estağfiruke uzattık aklımıza helalle. Hocam ben hep merak